Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Bugün okuyacağımız kitap Muhammed Kutub'un Kur'an'ı nasıl okuyalım isimli kitabı olacaktır inşallah. Kur'an'ı nasıl okuyalım? Müminin yeryüzündeki yorucu seyahatinde ruh yoldaşı Kur'an'dır. Ruhunun derinliklerini aydınlatan nur Kur'an'dır. Ona telkinlerde bulunan öğretmen Kur'an'dır. Yolunun güzergahını gösteren kılavuz Kur'an'dır. Kur'an'la birlikte yaşamak ruhu öylesine duygularla dolu bir evrene götürür ki onu ancak açık bir kalp ve engin bir hisle Kur'an'a eşlik edenler bilebilir ve zevkini tadabilir. Öyle bir alem ki ruh onun çevresinde zevkten kanatlanır, zihin onunla geniş ufuklara açılır, ve insan onun feyzinden gücü yettiğince veya doyasıya ciğerlerini doldurabilir. Kur'an'la birlikte yaşamak Allah ile birlikte yaşamaktır. Kur'an Allah'ın indirilmiş kitabı ve insanoğluna yönetilmiş hitabıdır. İnsanın ruhuna, kalbine, kafasına ve nefsine seslenişidir. Kur'an ile birlikte yaşamak şanı yüce Allah ile sürekli bir konuşma ve irtibat kurmadır. Kur'an Allah'ı isimleri, sıfatlar ve fiilleriyle tafsi tafsir eder. Mucizevi kudretini, engin ve geniş rahmetini, şumullü bilgisini, kibriyalığını ve ceberrüyetini belirterek insan neslinin kavrayabileceği bütün niteliklerle onu tafsif eder. İnsan Kur'an'la birlikte yaşarken Allah ile beraber yaşamış olur ve o, İzzet ve Celal sahibi Rabbinin indirilen kitabının ötesinden kendisine seslenmek suretiyle onu engin rahmetine gark ettiğini hissederken Allah ile birlikte yaşadığının farkına varır. Oysa ki bu geniş kainatta fani bir zerre, boşluğa saçılmış bir toz mesabesindedir. Allah'ın engin mülkünde onun hiçbir ağırlığı yoktur. Kendisine şerefli peygamberler gönderip, doğru yola hidayet eden, indirilmiş kitabını okutup onu gözeten bol lütfu ve engin rahmeti olmasaydı, o fani zerreye, o boşluğa serpilmiş toz zerresine, o değersiz varlığa Allah'ın lütfu ve keremi erişmeseydi, Allah'ın engin mülkünde ne o insanın ne de bir cümle beşer nevinin üzerinde hayat sürdüğü yıldızın ağırlığı vardı. Evet, İster Allah'ın bu engin rahmetini hizzederken olsun ister bir surenin başından sonuna veya Fatiha'dan muhafazeteğine kadar aralıksız Kur'an okuyup Allah ile konuşurken olsun kişi her an Kur'an ile birlikte yaşar ve bu da Allah ile birlikte yaşamaktır. Bunun için Allah'ın Resulü müminleri sürekli Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye teşvik etmiş, Müslüman ile Allah'ın kitabı arasındaki bağlantıların kopmasından doğan katılıktan onları sakındırmıştır ki o canlı bağlılık boşa gitmesin. Müminin gönlünü Allah'a bağlayan bağ kopmasın. Ne var ki gönüllerin üzerindeki ağırlıklar her zaman kalkmaz. İnsan nesli toprağa bağlı olmanın ve hayat atmosferine serpiştirilmiş şeylere bağlanmanın verdiği boğulma duygusu içerisindedir sürekli. Bu toprak ister bedenin toprağı ister maddi toprak ister toprak etrafında dönen çatışma ve mücadeleler olsun farksızdır. İnsan ruhundan ve nefsinden bu toprağın izini silkeleyip temizlemezse ruhunun parlaklığı kaybolur. Şeffafiyeti silinir ve neticede körelip kalır. Bir daha ona nur sirayet etmez. İşte Kur'an ruhun üstündeki bu ağırlıkları silip atıyor. İnsan Allah ile birlikte yaşarken ruh kendi zincirlerinden kurtuluyor ve yüce nurdan ışıklar almaya çalışıyor. Ruhun derinliklerindeki bu ilahi mülakat sürekli devam ediyor. Ve ilahi nurun aydınlığı ruhu çepeçevre kuşatıyor. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun mesele içinde çera bulunan bir kandil yuvası gibidir. O ışık bir cam içindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ne yalnız doğuda ve ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yapılır. Ateş değmese bile neredeyse yağın kendisi aydınlatacak. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara misaller verir. Ve Allah her şeyi bilendir. Nur 35 Öyleyse Müslüman Kur'an'la sohbet etmekten ve Kur'an okumaktan müstani olamaz. Kur'an okumak bizatihi ibadettir. Kur'an okununca ibadet edilen kitaptır. Allah Kur'an okuyanlara her harfinden dolayı mükafat vermektedir. Ama Kur'an'ı nasıl okulaya okuyalım? Onu sırf okumak için mi okuyalım? Onu ahirete hatırlamak, ölümü anmak, Mahşer ve hesabı yad etmek için mi okuyalım? Kur'an'ı belagatını hayran olmak, üslubunun güzelliğiyle şenlenmek için mi okuyalım? Yoksa araştırma ve incelemeler yapmak için mi okuyalım? Veya Kur'an'ı ekonomik, sosyal, psikolojik, terbiyevi nazariyetler tesis etmek için mi okuyalım? Bu şıklardan istediğimizi tercih edebiliriz. Hiç önemi yok. Kur'an okumamızın amacı bunlardan hangisi olursa olsun karşılığında mutlaka mükafat vardır. Yeter ki Allah'a yönelelim ve yaptığımız şeylerin gayesi Allah olsun. Fakat okumanın miktarı Allah'ın emrettiği şeyler üzerinde düşünülmesi de verilen mükafatı elbette farklı kılacaktır. Düşüncenin istenilen gayeye yönelik olması mükafatın derecesine farklılık kazandırır. Çünkü sadece düşünmek kendiliğinden amaç değildir. Asıl maksat düşünmenin çok mühim ve büyük mesele için vasıta olmasıdır. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yola eriştirdiği onlardır. İşte onlar akıl sahipleridirler. Zümer 17-18 Allah sözün en güzelini, ikişerli ifadeleri, ikişerli ifadelerini ikileyen müteşabih, bir kitap olarak indirdi. Rablerine huşu duyanların onlardan tüybeli, tüyleri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ı anmak sükûne kavuşur. Şu Allah'ın rehberliğidir. Onunla dilediğini hidayete erdiletir. Allah kimi saptırırsa artık ona hidayet yoktur. Zümer 23 O halde Kur'an okumanın, Kur'an dinlemenin, Kur'andan etkilenmenin, ve huşu ile kendisini ona vermenin yegane amacı hidayete erişmektir. Allah'ın kitabında indirdiği hayat yolunu benimseyip ona uymaktır. Bir başka ifadeyle dinlenen ve okunan kitabın bir hayat görüşü haline dönüşmesidir. Kur'an insanın bu hayattaki gezi rehberidir. Nasıl yolcuya yolun nerede başladığını, nerede ayrıldığını ve nerede son bulduğunu bildirmek için bir rehber eşlik ederse aynı şekilde Müslüman'a da bu yeryüzüsü gezisi esnasında bir gezi rehberinin eşlik etmesi gerekir. Bu rehber de Kur'an'dır. Yolun nerede başladığını, nerede bittiğini ve dönümecin ne tarafta olduğunu ondan öğrenir. Gezi rehberinin yolcunun yolu yitirmesini önlediği, boşlukta kaybolup gitmesine engel olduğu gibi Kur'an da dünya hayatında ona başvurulduğu sürece Müslümanın kaybolup gitmesini önler. Bu yıldız üzerindeki gezisi esnasında karşılaştığı problemlerin, meselelerin ve durakların mahiyetini açıklar. Kararsızlık ve hayretini yok eder. Boşlukta kaybolup gitmesini önler. Öyleyse her şeyden önce bu rehberin insana ne dediğine bir bakalım. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim önce fıtratın ısrarlı sorularını cevaplandırır. İster mümin, ister kafir olsun, ister doğru yolda yürüsün, ister yolunu yitirsin. Beşer olmaları hasebiyle her insanın karşı karşıya geldiği ve cevaplandırmak için şuurlu veya şuursuz olarak düşündüğü kaçınılması mümkün olmayan soruların cevabını verir. Bu kainatı yaratan kimdir? Bu kainatı yöneten ve olayları idare eden kimdir? Biz nereden geldik? Öldükten sonra nereye gideceğiz? Hangi gaye için yaşıyoruz? Karşılığı ne olursa olsun, bu tür sorulara verilecek cevaplar insanın hayat görüşünü tayin eder. Eğer cevap geldim buraya, nereden geldiğimi bilmeyerek ama geldim. Ayaklarımın önünde bir yol çıkarıldı, yürüdüm diyen çağdaş cahiliye şairi İlya Ebu Mazi'nin gibi ise sapıklık ve cahiliye kargaşası içerisine düşülmüş demektir. Şüphesiz ki bu mısralar yolunu aydınlatacak, Işığını kaybetmesi halindeki kişinin düşeceği sapıklık ve cahiliye kargaşasını temsil etmektedir. Bu kargaşaya düşen kişi içinde yüzdüğü sapıklığın ölçüsüne uygun detaylı hayat programları çizer. Kur'an daha işin başında fıtratın bu sorularına doğru cevaplar verir ve buna dayalı olumlu insan için sağlam bir hayat planı tespit eder. Kur'an özellikle fıtrat tarafından sorulan ilk soruya önem verir. Bu kainatın yaratanı kimdir? Çünkü Allah Teala bunun odak bir soru olduğunu, bütün sapıklıkların bu en büyük sorunun sapıkça cevaplandırılmasından, hidayetin de yine bu soruya verilen sağlam cevaplardan kaynaklandığını bilir. Bunun içindir ki uluhiyet probleminin Kur'an'ın ana mihverini teşkil ettiğini ve en çok konuşulan sahayı meydana getirdiğini görüyoruz. Kur'an bu probleme olağanüstü önem vermekle beraber öteki soruları cevaplandırmayı da ihmal etmez. Nereden geldik? Öldükten sonra nereye gideceğiz? Hangi amaç ve hangi sisteme göre yaşayacağız? Kur'an uluhiyet meselesini detaylı olarak açıkladıktan sonra insan probleminden de geniş bir şekilde bahseder. Veya şöyle de diyebiliriz. Belli başlı mesele uluhiyet ile ubudiyet meselesidir. Bu iki probleme insan, kainat ve hayat ortaklaşa katışır. Çünkü hepsi Allah'a boyun eğerler. Rum 26 Bu meseleler içerisinde en büyük ve en önemli rolü insan oynar. Çünkü bütün yaratıkların taşınmaktan ve yüklenmekten kaçındıkları emaneti omuzlayan tek varlık odur. Doğrusu biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de onlar onu yüklenmekten çekindiler. Ve ondan korkup kaçındılar. İnsan onu yüklendi. O cidden pek zalimdir, pek cahildir. Ahzab 72. Kur'an'ın en önemli konusu akidedir. Biz burada bilinenlere tekrar edecek değiliz. Ne var ki Kur'an'a nasıl okulayalım sorusuna cevap vermeye çalıştığımız için elbette bu gerçeğin şuurumuza, ve duygularımıza eşlik etmesi gerekir. Gerçekten Kur'an akide meselesine Allah'tan başka ilahın bulunmadığını kabul etmeyen putperest Araplarla mücadele ettiği için bu derece özen göstermiş değildir. Kur'an'ın odak noktası akide oluşturduğu için bu meseleye böylesine ihtimam göstermiştir. Kur'an akide meselesine çok önem verir. Çünkü insan bakımından akide bir hayat problemidir. Zira beşeriyetin tarih içerisindeki bütün sapıklıkları akide konusundaki çeşitli saplantılardan kaynaklanmıştır. Yalnız Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilişinden önceki Arap Yarımadası'nda yaşayanlar değil, bugünün insanları da akideyi kavrama, değerlendirme ve yaşama konusunda sapıklığa müsaittir. İnsanoğlu her zaman böyledir. Dün ve bugün böyle olduğu gibi yarın da böyle olacaktır. Dolayısıyla akide konusundaki bu sapmalara paralel olarak insanın hayatında da sapıklıklar baş gösterir. Kısaca Kur'an'ı okurken şu hakikatin şuurumuza eşlik etmesi gerekir. Uluhiyet davası sadece geçmişte cereyan eden bir hava dava değildir. Bu günün ve yarının da davasıdır. Bu bizim davamızdır. Ve burada hitap eskiden yaşamış bir kavme değil, bizzat bizedir. Şu anda bizim dışımızdaki bir topluluğa yöneltilmiş de değildir. Aksine bize ve toplumumuzun her fertine yöneltilmiştir. Çünkü her birimiz unutmaya müsaitiz ve idrakimizin her an sarsıntı geçirmesi mümkündür. Bir yandan hayatın baskısı, öte yandan İslam'a karşı dünyanın her yerinde hazırlanan düşmanlıklarla Yer yüz yüze gelen insanımızın akide gerçeğini kavrayış ve de değerlendirişte şaşkınlığa düşmesi olağandır. Eğer gönlünde ve fikrinde Kur'an ona eşlik etmezse ve insan içinde bulunduğu durumda Kur'an'ı başvurulacak yegane kaynak olarak değerlendirmezse her zaman için şaşırması mümkündür. Ayrıca biz diğer gerçeğin de şuurumuzda eşlik etmesi gerekir. Bizler, evet kendimize Müslüman adını takmış olan bizler, uluhiyet davasında insanlar arasında Kur'an'ı anlayıp düşünmeye ve onun bize eşlik etmesine en çok muhtaç olanlarız. Çünkü bizim Kur'an'ı anlayışımız artık zayıflanmış ve o sadece dille söylenen bir söz, almış, söz halini almıştır. Kalp onun gereklerinden gaflete düşmüştür. Bunların başında da Allah'ın buyruklarını uygulama gereği gelir.